Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefi zülmina Muhammed Muhterem arkadaşlar, bugün inşallah sabır konusu üzerine konuşacağız. Sabır ne demektir? Sabır bizim insan olarak elbette karşı karşıya bulunduğumuz, maruz kaldığımız pek çok sıkıntılı durumlar vardır. Bunlara tahammül göstermek sabırdır.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 Değişik yöntemlerle imtihan ettiğim ve imtihanda imtihanda başarılı olan sabredenleri müjdele. Bu felaketler, musibetler insanın karşısına gelir. Kimler sınavı geçmiştir? Bu felaketlere sabır gösterebilenler. Onun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki müminin silahı sabır ve duadır iki büyük silahı vardır bir sabretmesidir iki dua etmesidir bir başka hadis-i şerifinde de peygamberimiz sabrın kısımlarını anlatırken buyuruyor ki buyuruyor ki insanın Üç çeşit sabrı vardır Sabır üç çeşite Ayrılır diyor Peygamberimiz Bunlar nedir? Birincisi Musibetlere karşı sabretmek Yani şöyle de Anlamamız gerekiyor ki Sabretmek teslim olmak Sabretmek Her şeyi Teslim etmek anlamına gelmiyor Sabretmek ne anlama geliyor? Birincisi İnsanın musibetlere karşı sabretmesi Allah Teala kendisine bir musibet, bir felaket vermişse Buna rıza gösterir, teslim, tevekkül ediyorsa Bu birinci sabır çeşidi İkincisi kullukta sabır İbadet ediyorsa bunda süreklilik yapabilmesi Bunda direniş gösterebilmesi Devamlı olabilmesidir sabırlı Oluşu üçüncüsü de günah işlememekte sabır. Bir insan kötülüğe karşı direnebiliyor, kendisini frenleyebiliyor, kötülükten uzak durabiliyor ise bu insanda sabır, ecrine nail oluyor. İbadet işlerken ibadette süreklilik... Günah işlerken de günahtan uzak durmada kendisini frenleyebilmesi ve tabii ki musibetlere rıza gösterebilmesi işte bir insanın sabrı bu üç yöntemde bu üç yerde birlikte gerçekleşiyor diyor Peygamberimiz. Başka bir hadis serfinde de buyuruyor ki Aleyhisselam efendimiz Allah Teala'dan hadis serkutsi ile buyurur ki Allah Teala diyor dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sevdiği bir kimse vefat ettiği zaman buna sabredip eczini benden bekleyenin karşılığı cennettir eğer bir yakını vefat ettiğinde isyan etmeyip Sabredebiliyor Sevabını Allah'tan umuyor ise Bu insanın karşılığı Cennettir Başka hadis-i şerifte de diyor ki Üç çocuğu vefat ettiğinde Sabreden Mükafatı cennettir Dolayısıyla da Cenneti Allah Teala sabredenlere veriyor Başka bir hadis-i şerifte de Vücutla ilgili iki gözünü aldığım ...kendisini kör ama bıraktığım halde isyan etmeyip durumuna sabreden kimsenin karşılığı cennettir. Allah Teala bir vücut ağzı arızası vermiş, vücutta noksanlık vermiş. Buna rıza gösterebiliyorsa Allah Teala karşılığında cenneti veriyor. Tabii ki sabrı konuşmak kolay, anlatmak kolay... Ama iş yapmakta. Ama iş bir insanın sabır imtihanına maruz kaldığı zaman o imtihanı geçebilmesinde. Yoksa sabrı anlatmak, konuşmak. Aa ne güzelmiş. Ciddi misin ya? Vay vay. Demek ki karşılığında cennet veriyormuş. İyi güzel diyebilir insanlar. Ama önemli olan nedir? Önemli olan sabırla imtihan edildiği zaman bu sınavı geçebilmesidir. Onun içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz de sabırla şükür arasını ayırırken diyor ki: "Afiyette olup şükretmektense imtihana tabi tutulup sabretmem Allah katında daha büyüktür benim için." diyor. Bir insanın sabır gösterebilmesi Tabii ki çok daha önemli bir özelliğidir Biz burada Peygamberlerin, evliyaların, ashab-ı kiramın Hayatlarında sabır örnekleri var dedik ki Pek çok peygamberin nelere sabrettiğini hepimiz biliyoruz Ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Bu peygamberler gibi Büyük sabır imtihanlarına tabi tutulmuş Mesela kendisi doğmadan, dünyaya gelmeden, dünyayı teşrif etmeden iki ay evvel babası vefat etmiş. Babasız olarak doğmuş. Annesi kendisi daha çok çocukken, bebek sayılabilecek bir yaşta, altı yaşındayken annesini vefat etmiş. Hayattaki en büyük... Annesi ve babası iki büyük yardımcısını, iki büyük hamisini kaybetmiş. Bitmiş mi? İmtihanlar devam etmiş. Hayattaki en büyük koruyucusu, hamisi dedesini annesinden iki yıl sonra sekiz yaşında vefat etmiş, kaybetmiş. Daha sonra biliyoruz ki Peygamberlik döneminden hemen sonra ki nübüvvetin ilk yıllarında kendisinin büyük hamisi amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Peşinden 3 gün sonra hanımı Hazreti Hatice validemizi kaybetmiş ki o yıla İslam tarihinde hüzün yılı, amül hüzün denir. Üzüntü yılı çünkü peş peşe büyük felaketler gelmiş. Ve yine... Biliyoruz ki amcası Hamza Uhud savaşında paramparça edilerek şehit edilmiş. Pek çok ashabı, yakın arkadaşını kendi hayattayken kendi elleriyle kabre koymuş. İki oğlu Kasım ve Abdullah isimi evlatları her ikisi de kendisi hayattayken vefat etmiş. Kızları Kendisi hayattayken vefat etmiş ki peygamberimizin 7 evladından altısı da kendisinden önce vefat etmiştir. Hayattayken peygamberimiz bu acıların hepsini peş peşe peş peşe yaşamış. Açlığa maruz kalmış, ambargoya maruz kalmış, işkenceye maruz kalmış, fathanından sürülmüş, hakaret edilmiş Yalancı denmiş. Kendisinin peşinden giden insanlara kendisinden oldukları için eziyet edilmiş ki bu da çok ağır yeren bir durum olmasına rağmen hep rıza göstermiş, sabretmiş. Tabii ki cenazelerde sabır dendiği zaman efendimizin oğlu vefat ettiğinde de gözlerinden yaşlar damlamış. Bir insanın ağlaması rahmet vesilesidir Ağlayabiliyor olması Bu Burada sabredeceği nokta isyan etmemesi Bağırıp çağırarak çığlık atmamasıdır Yoksa kalpten gelen e, Birkaç damla bir rahmet vesilesidir Bunun dışında değerli kardeşlerim Mesela yine anlatıldığına göre Hani İlk dönemlerinde daha Medine'ye hicret etmeden önce İslam'ı tebliğ ediyor. Kendisi Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, Ey insanlar! La ilahe illallah deyin kurtulun. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek din bu dindir. Tek din İslam'dır. Bunu söyleyin kurtulun diye panayırları dolaşıyor. Ki bunlardan birisi de zulmecaz panayırını dolaşırken... Kendisi önden bunları söylüyor. Arkadan birisi de bağırıyor. E insanlar sakın ha buna inanmayın bu yalancıdır. Sakın peşinden gitmeyin diye arkasından bağırıyor. Sonra elinde taş, elindeki taşla da Efendimiz Aleyhisselam'ı taşlıyor. Ayağından kanlar akıyor. İşte bu rivayet eden zat diyor ki kimdir bu zat diye sordum. Dediler ki bu Abdülmuttalip oğullarından bir gençtir. Peki arkasından giden onu taşlayan kim? O da Ebu Leheb. Kim amcası? Hakkında de Ebi Leheb suresi inmiş olan amcası. Bütün bu zulümlere, işkencelere maruz kaldığı halde hiçbir gün halinden şikayet etmeyip görevine sabırla... Metanetle devam eden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yine başka bir peygamber örneği Hazreti Yakup Aleyhisselam Efendimiz Hazreti Cebrail'e sormuş ki Yakup'un Yusuf'a olan Hicranı Ne kadardı Ne durumdaydı Ne dereceye varmıştı Dediğinde buna ne kadar üzülmüştü Hazreti Yakup oğluna Diyor ki Hazreti Cebrail ...onun Yusuf'a üzüntüsü... ...70 annenin kaybettiği evladına üzüntüsü kadardı. 70 annenin üzüntüsü kadar üzülüyordu. Aşk çekiyordu, oğlunu özlüyordu Hazreti Yakup. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki... ...peki öyleyse bunun ücreti, ecri ne kadardı... ...ne kadar büyük dereceye ulaştı dendiğinde... Hz. Cebrail'de 100 şehit sevabına ulaştı. Çünkü o bir an dahi Allah hakkında suizan etmedi. O kadar büyük bir teslimiyet göstermişti ki kalbi bir anda olsun tereddüt geçirmedi. Böyle bir durumda olduğu için de Allah Teala kendisine bu kadar büyük ecir verdi. Tabii ki değerli kardeşlerim sabrın karşılığı dedik nedir? Cennettir. Sadece bir iki örnek söyledik. Bir tane daha ilave edelim. Bir gün Abdullah İbni Abbas Hazretleri Ata bin Rebiha diyor ki sen cennetlik bir kadın görmek ister misin? Evet kimdir o dediğinde işaret ediyor. Diyor ki bak şu siyah kadın var ya işte o kadın cennettik. Nasıl diyor? Diyor ki bu bir gün Peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki Ya Resulallah Ağır sarı hastalığını tutuyor. Kendimi kaybediyorum. Ve bu halimdeyken de Üstüm başım açılıyor. Benim tedavi olmam Şifa bulmam için Allah'a dua eder misiniz? Peygamberimiz de Kadının bu talebi karşısında buyurdu ki buyurdu ki eğer sabredersen sana cennet var. Yok eğer arzu edersen dua edeyim. Allah sana şifa versin. Kadın da dedi ki Ya Allah cenneti isterim. Ama benim için dua ediniz. Sadece üstüm başım açılmasın. Onun için de Peygamberimiz o kadını da o kadarına da cennetle müjdeledi, hastalığına sabre ettiği için bir insanın maruz kaldığı hastalığa da isyan etmeden sabretmesi işte kendisinin kendisinin cennete girmesine bir vesiledir. Onun içinde bir başka rivayette Abdurrahman İbni Avf Hazretleri diyor ki İslam nefsimize nefislere... Zor gelen emirler vermişti bize Eskiden rahat rahat yaptığımız işleri İslam yasakladı Biz diyor Tüm iyilikleri bu zor emirlerde bulduk Allah Teala bizi ne zaman hangi şeyde zorlamışsa Onun peşinde büyük mükafatlara nail olduğumuzu gördük Mesela Bedir'de Bedir savaşı Ayetlerde de anlatıldığı gibi çok zor bir savaştı. İlk defa çok küçük bir topluluğun büyük bir orduya savaşıydı. Ama Allah Teala o zorlukta bize zafer lütfetti. Başka zamanlarda da ne zaman bize mesela hicret emri verildi. Aslında Mekke'de çok rahat olmamamıza rağmen hicret de nefsimize ağır geliyordu. Bir insanın doğup büyüdüğü toprakları terk edip başka diyarlara gitmesi Malından, mülkünden, yakınlarından hep gördüğü, görmeye aşina olduğu yerleri ve servetini terk edip Çıplak ayaklarla gitmesi elbette tahammül edilebilecek bir şey değildi Biz diyor bu hicret de zor geldi ama gittik Allah'a şükürler olsun ki gider gitmez Allah Teala bize hicretle birlikte İslam devleti nasip etti ve hepimizi büyük nimetlerle donattı. Onun için de her büyük nimet büyük sabırlardan sonra gelir. Sabrın sonu selametti değerli kardeşlerim. Başka bir örnek daha paylaşalım. Ümmü selama radıyallahu anhâ. Ümmü Seleme isimli bir kadın. Kocası Ebu Seleme vefat ediyor. Çok salih bir kadın. Kocası vefat ettiğinde tabii ki büyük üzüntü duyuyor. Kendisine diyorlar ki ey Ümmü Seleme bak peygamberimiz şu duayı okumayı tavsiye ederdi. İnsan sıkıntılı anında şunu okusun İnna ve inna ilahi rajiun. Allahu ma fi musibeti ve abdilni khairan mih. Biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi, bana şu musibetim karşılığında ecir ver ve beni bu durumdan daha hayırlı bir durumla e, durumumu değiştir. Tabi Ümmü Seleme diyor ki, ben aslında. Bu duayı sırf peygamberimiz emrettiği için, peygamberimizin sünneti olduğu için yaptım. Çünkü peygamberimiz ve dilni hayram minh durumumu daha iyi ile çevir. Bir musibete karşı maruz kaldığı zaman insan yarabbi daha iyisini ver diye ama diyor ki dünyada hiç kimse kocam Ebu Seleme'den daha iyi olamaz zaten bundan daha iyisinin gelmesi mümkün değil ama madem peygamberimiz böyle dememizi emretmiş ben onun için bu duayı okudum ve sonra sonra gün geliyor ki Ümmü Seleme müminlerin annesi oluyor, peygamberimizin hanımı oluyor. Peygamberimiz onun nikahına alıyor. Dolayısıyla da bu duanın da burada tecelli ettiğini görüyoruz. Bir başka örnekte biliyorsunuz ki meşhur bir kıssadır. Sahabelerden Ummu Süleym ile Ebu Talha'nın arasında gerçekleşen Hazreti Enes Malik'in üvey kardeşi daha bebekken hasta. Hasta sabah Ebu Talha işe gidiyor, akşam geliyor çocuk hasta. Bir gün daha geliyor ki o ağır hasta çocuğun Sesi çıkmıyor evde Kocası Ebu Talha da akşam hanımı Ümmü Süleym'in kendisine hazırladığı yemeği yiyor Yemek yedikten sonra da Süslenmiş, hazırlanmış iyi şekilde kocasını karşılıyor Daha sonra Yatağa geçiyorlar ki Koca Ebu Talha hanımı Ümmü Süleym'e soruyor bu arada diyor, çocuğun durumu nasıl? O diyor, iyi, eskiden iyi halde. Ağlamıyor ya, eski durumundan daha iyi halde. Daha sonra o gece birlikte olduktan sonra, sabah oluyor ki, hani çocuk diye tekrar Ebu Talha sorduğunda, hanımı Müstüreyim diyor ki, sana bir şey sorayım. Biri komşu sana bir şeyini emanet edip getirse, bir, birisi birine bir şeyi emanet etse, emanet alan kişi o şeyi kullansa daha sonra da emanetin sahibi, malın sahibi emaneti istese hakkı mıdır değil midir? Tabii ki hakkıdır. Emanetin sahibi tabii ki emanetini alabilir diyor. Bunun üzerine Ömür de diyor ki, Emanetin sahibi emanetini aldı O çocuk vefat etti Kendi bebekleri vefat etmiş Kadın ne çaplı sabırlı bir kadın ki Evladı vefat ettiği halde Çılgına şaşkına dönüp Yırtınıp bağırıp çağırarak Fevran isyan etmiyor. Tersine kocasını dizinlemek frenlemek için ona en iyi muamele içerisinde bu yürünüyor, sahabe hanım Tabii ki Ümmü Süleym'in kocasına böyle söylemesinden sonra kocası sinirleniyor kadın hali bu diye hem çocuğumuz vefat etmiş senin şu yaptıklarına bak diye baya sinirleniyor doğru peygamberimizin yanına fırlayıp gidiyor, hanımını şikayet etmek üzere ya Resulallah böyle oldu, çocuk vefat etmiş kadın ne der bana böyle böyle yaptı dediğinde Peygamberimiz diyor ki siz bu gece birlikte miydiniz? Evet Sonra dua ediyor, Ya Rabbi bunlara hayırlı evlatlar ver diye Hakikaten Ondan sonra, bu çocuğun vefatından sonra Ebu Talha ı Ummu Dokuz erkek evladı oluyor ki hepsi de Kur'an'a hizmet eden, Kur'an'ı okuyan, onunla amel eden insanlar oluyor. Peygamberimizin duası sonucunda yani yani bir kadının kadının teslimiyeti, kadının kazay ilahiyeye teslimiyet göstermesi neticesinde Allah'ın kendilerine rütbe değerli kardeşlerim sözlerimizi toparlarken Muhammed İkbal'in bir sözünü de paylaşalım. Muhammed İkbal bir temsil anlatıyor İki ceylandan iki ceylan Birlikte konuşuyorlar Biri diğerini avcılardan dertleniyor Yeter diyor Usandım bıktım Hayatımız şu avcılarla mücadeleyle geçti Nereye Nahat huzurlu bir yer bulsak Avcılar bizi avlayacak Onun için diyor Hayatımın bundan sonraki dönemini Mescidi haramda geçireceğim Kutsal topraklarda Kabe'de Geçireceğim, orada yaşayacağım Orada huzur içerisinde Olacağım, <gülüyor> hani O mübarek topraklarda Yaş Yaprak bile kopartılmaz Orada avlanmaz Onun içinde Hayvanlar da, kuşlar Ve diğer varlıklar Huzur içerisinde yaşar Ceylan böyle dediğinde Diğeri karşılık veriyor, diyor ki Sen yaşayan ölü olmak istiyorsun bir insanın hayatı ancak direnişiyle, direnciyle anlaşılır. Sen ne zaman ki, ne zaman ki avcılara karşı kendini koruyorsun, işte o zaman canlısın. Yoksa ruh gibi teslim olmuş vaziyettesin. Diyor Muhammed İkbal bu Avcılar ceylanların konuşmasını anlatırken. Onun içinde insanın hayatında tek düzelik yoktur. Her zaman nimetler, her zaman güzellikler, iyilikler Böyle bir hayat hayat değildir zaten İnsanın hayatı imtihanlarıyla mümkündür Hani askeriyede ne yapılır? Barış zamanında bile tatbikat yapılır Bir hedef konur, düşmanlar vardır Farazi olarak savaş yapılır, tatbikatlar neden? Düşmansız yaşanmaz çünkü tatbikat yapmadığı zaman asker yoktur Varlığı bu tatbikatlarıyla mümkündür. Onun için değerli kardeşlerim, insanın hayatında her zaman sabır imtihanı vardır. Bu sabır imtihanını başarıyla geçtiği zaman ancak başarıya ulaşır. Onun için de insanın hayatındaki en önemli hazinelerden birisi içerisindeki en değerli hazinelerinden birisi Sabırdır. Sabır nimetine ulaşan Bu hazineye sahip olan insan En büyük nimete ulaşmış demektir Ve bir insan Bela ve musibetlere karşı Sabır Zırhına sahip olduğu zaman Büyük bir zırh, büyük bir kalkanla Kendisini korumuş olur Ve bunun karşılığında da Allah Teala'nın kendisine Müjdelediği cennet nimetlerine ulaşmış olur Ve Peygamberimiz buyurur ki Sabır ziyadır bir ışıktır bir güçtür Bir insan sabırla ancak bunu elde eder Ve Hazreti Ali de sabrı anlatırken diyor ki Vücutta baş ne işe yararsa imanda da sabır odur bir vücut nasıl başsız düşünülemez ise işte bir imanda sabırsız düşünülemez Son ayet-i de Ashab-ı kiramdan olsun ki Ashab-ı kiram efendilerimiz Asır suresi çok önemli bir sure olduğu için Toplandıklarında ve Dağıldıklarında birbirlerine Asır suresini okur Birbirlerini bununla teşvik ederlermiş Ne buyuruyor Allah Teala Asır suresinde Estağfirullah vel asr İnnel insanele fî husr Asra yemin olsun ki insanlık zararda ziyandadır İllellezîne âmenû ve amilûs salihat Ve tevâsav hak ve tevâsav bil sabr Yalnızca şu dört kişi müstesna, şu dört kişi kurtulmuştur. Kimler? İman edenler. Bitiyor mu? Hayır. İman edenler. Sonra ve salih amel işleyenler. Bitiyor mu? Hayır. Bir de hakkı tavsiye edenler, hakkı konuşanlar. İman ettin, namazını kıldın ama hakkı konuşmadıysan kurtuluşa eremedin hakkı söyledikten sonra bu da bitiyor mu hayır ve teveassub-ı sabr bir de sabrı tavsiye edenler sabır ne demekti ibadette devamlılık istikrar günaha karşı kötülüklere karşı direniş hakta sebat istikrar sahibi olmaktı Allah Teala hepimizin sabır nimetine Sabır hazinesine sahip olduğu gereğince sabırla muamele eden, iman edip, salih amel işleyip, hakkı söyleyip ve sabrı söyleyen, sabrı tavsiye eden ve yaşayan kullar cümlesine ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Adem.